Bölüm 218. Ramazan'da cömert davranmak, ibadetlere fazla zaman ayırmak. Hadis 1223. İbne Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerttiydi Onun en cömert olduğu anlar da Ramazanda Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı Cebrail Aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur karşılıklı Kur'an okurlardı Bundan dolayı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cebrail'le buluştuğunda Yağmur yüklü bereketli rüzgarlardan daha cömert olurdu. Hadis 1224. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır. Kendisini ibadete vererek, aileleriyle ilişkisini keserdi.